Tatlı günleri ileride arayacak. Fakat siz yer yer dönüp gerilere bakacaksınız. Alınlarında nur tel eden şehreleri dirakşan evlerinizin şehrelerine bakacaksınız. Emirinizle kurduğunuz yurtlarınızın şehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın şehrelerine bakacaksınız.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 ...sırtında ateşlerin söndürüldüğünü düşünüyor... ...hey gidi günler diyordu... ...Sübeyir bin Avvam... ...hasırlara sarılıp yakıldığı günleri hatırlıyor... ...hey gidi günler diyordu... ...onlar hey gidi günlerdi... ...çünkü o günlerde... ...müminler tırmanmak şeridinde... ...sürekli olarak tırmanıyorlardı... ...hiçbir şeye gönül kaptırmadan başka hiçbir sevgiye dilbeste olmadan, turnikeye önce girmiş olmanın hakkını araştırmadan, hizmet karşısında hakkı temettu aramadan, sadece hizmet diyor, diyor ve yürüyorlar. Hey gidi günler, hey gidi günler diyorlardı.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 ...kun inden nasifardan minen nas vardı. İnsanlar arasında insanlardan bir insan ol vardı. Ah nankör nefsim. Sen de, sen de hey gidi günler diyeceksin. Kafanda hiç o türlü duygular ve düşünceler yoktu. Dinleselerde de dinlemeseler de Sekiz saat derse girdikten sonra...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 Düşünüyorken düştük. Hey gidi günler. Nesibe gibi aydındı günlerimiz. İbni Hüzafe gibi yürektendi. Babasının evinden kovulduğu zaman çok fükür. Resulullah'a gitme yolunu buldum. Deyen Hüzeyfe kadar mesuttu.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 Ebu Eyyübül Ensarı o günlerden kaçarak İstanbul önlerine kadar geldi. Eski günleri arıyordu. Hey gidi günlere öyle çare buldu. Ödürsek galiba bu işten kurtulacağız diyordu. Omuzlayın beni. Surlara en yakın yere kadar götürün. İhtimal mülahazası şuydu. Peygamberden işittim bir gün. Biri gelip İstanbul'u fethedecek. Fethederken mezarımda kılıç sesi duyayım. Çünkü mücahit kılıç sesi duymalıdır. İhtimal ki mülahazası buyurdu. O üzerinde hakim olan günlerden intikamını böyle alıyordu. Üzerine önünü konup kalkan sofralardan intikamını böyle alıyordu.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 Rusya ve Amerika gibi iki büyük devletini yıkmıştı. Kumandanlığı üzerine aldığı zaman... ...kaç paraya sahipse... ...kumandanlıktan az edildiği zaman... ...işte o kadar zimmetinde para çıkmıştı. Geriye hiçbir şey koymayı düşünmemişti. Bizim bir müezzin efendimizin... ...ona da ruhun feda olsun... ...bir imam efendimiz kadar dahi düşünmemişti.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 müezzin efendimizin ona da ruhu feda olsun bir imam efendimiz kadar dahi düşünmemişti ve bu insan ölüm döşeğinde ölüyordu belki 20 tane harbe iştirak etmişti 20 harbi harp zulümatını ışıktan bir kılıç gibi bir yandan vurup öbür yandan çıkmıştı ölüm aramıştı ölüm peylemişti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 peygamber yakınına doğrulayım dedi düşmanların belini kıran bu insan belini doğrultamıyordu doğrultamayınca da ağlıyordu çıkıra çıkıra ne okumandan ölüm korkusu mu ne diyorsun şu vücudumda para kadar yara almadık yer yoktur hey gidi günler hey gidi germuk hey gidi bu öte. Hey! Gidirse hasaniler devlet önünde savaşma! ''Fela namet a'yunul cübene'' ''Korkakların gözü uyku görmesin.'' Hayır! Korkaklar gözlerini açtılar. Artık uyumadılar. Çünkü Kur'an'ın Halid'i yoktu artık. Çünkü İslam'ın Halid'i yoktu artık. Yanındaki ancak şöyle diyordu. Aşa hamiden ma tefakida. Herkesin öveceği bir insan olarak yaşadı. Yeri doldurulmayan bir yitik olarak gitti. Ve tereke silahı ve feresehu fakat. Acaba bana ne derler?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 İslam'da hakkı temettü aramanın zerresinin bulunmadığı bir hayat yaşadılar. Oysa ki ben vaazı nasihat ettim. Ederken de 25 sene devletten maaş aldım. Allah'ımı size anlatırken yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Allah'ımı, yalan söyleyip sevdiğimi iddia ettiğim Hz. Muhammed'im yalan söyleyip Hayatım, canım, ruhum sana kurban olayım, sana karşı da yalan söyledim. Oysa ki, oysa ki bağırmam hakkında kalbim vurmadıydı. Temsil edemedim. Gaddemedim. Edemedim. Utanıyorum kelamullah'tan. Utanıyoruz kelamullah'tan. Utanıyorum kelamullah'tan. Utanıyoruz Allah'tan. Gaddemedim. Ötede ve beride 14 asır ötede ve beride Hayalimde kurduğum tantelayı neshetmek istiyordum. Elinizden tutup bir Hamza'nın yeldire yeldire gezdiği yamaçlarda sizi dolaştırayım. Bizler Ramazan immetlerinde Hanlının teriyle kazandığı milyarları dökerken, ortaya hiç düşünmeden, nereden bulurumu kafasından geçirmeden, devrin Ebu Bekirlerini, Ömerlerini, Osmanlarını, Alilerini radiyallahu anhum bi'adedi zerratil kainat ve murakkabatiha kainatın zerratı, mürekkebatı adedince Allah'ın rıza ve rızvanı, benim isimlerini mücerrez saydığım o büyük zatlar üzerine olsun. Biz ötede dolaşayım, biz de belide dolaşayım. Bir bakın, Ebu Bekir olmak üzere, Ömer olmak üzere dirilenlere bakın diyeyim. Ya Resulallah senle bak diyeyim. Şu karın, buzun açıldığı yerde karşı çiçekleri gibi başını çıkaranlara bir bakı ver diyeyim. Sonra mekimi, tırnımı bin bir ihtimamla alayım. Elimle taşıyayım. Hayır ağzımı alıp da taşıyayım. Dişlerimle sıkıştırayım. Ali'nin arkasına götürüp takayım. Ammarla bir başka şekilde bütünleştireyim. Uğud'un eteğinde Musab'ın mezarına uğrayayım. Vefanıza denk, vefalılarla huzurlu de geldik diyeyim. Hayalim buyudu, düşlerim buyudu. Siz her an, her zaman inşallah onu gerçekleştirmeye namzet yaşıyorsunuz. Ama gelin görün ki, benim duygu ve düşüncem üzerine öyle bir karadeği gelip oturdu ki, şimdi ben aşkla, istiyakla şehrelerini görmek istediğim o sevdiğim cemaat, ki zannediyorum böyle bir arzu ve istekte ben yalnız değilim, zannediyorum ona göre istiyakın manası neyse beni bağışlasın.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 O da belki size bakıyoruz, size teveccüh ediyoruz, belki hakkınızda takdirlerini ifade ediyoruz. Meleğ alanın sakinleri de size bakıyoruz. Ezana meleklerin indiği şu dakikalarda, ruhu Seyyidül Enam'ın şehbal açtığı şu dakikalarda. Ama bir ben varım, bir ben varım ki her şeye tersim, bir ben varım ki 25 senelik vaizlik hayatım boyunca Kur'an'ı satmış, onun sırtında temettü aramış. Gönlümün aşkı ve heyecanını size anlatamamışım. Dini imanı anlatmayı meslek haline getirmişim. Bir iş zannetmişim bunu. Memuriyet sanmışım. Memuriyet yapmışım.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 veya o cemaat içinde bir iki tane ölsün, ben de diyeyim ki, ne yapayım ben misal olamadım ama, şu misallere bakın ve sağdan izaya gelin. Onu ben yaptırtamazdım. Ey nankör nefis, o cemaat çok samimiydi. 25 seneden beri de hep samimiyet sergiledi. Sen azıcık samimi olsaydın,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 ranittin, taş gibiydin, dunç gibiydin. Dediğin şeyler senin ruhuna girmedi. Vaka dedin zaman zaman lime tekulûne mâ la Allahi en tekulü Kur'an diyor yahu ayıp değil mi? Yapmadığınız şeyleri ne günah söylüyorsun Allah'a karşı sıkılma yok mu? Dedin nefsin adına yer yer belki. Caminin minberinde de dedin. Minber şahit buna. Kürtüde de dedin o da şahit buna. Ama nerede o yeminler? Nerede o vefas sözleri? Nerede o samimiyet? Nerede o sadakat?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 Eskilerin ifadesiyle kulful vaidleri hiç olmamıştı. <gülüyor> Öyle anlaşılıyor ki ben günde 50 defada hoca efendilerin camide menşeineye dayanıyorsa bilemeyeceğim. Tevbe istiğfar, tecdidi nikah, tecdidi iman yaptırdıkları gibi günde bu işi 50 defada yapsam yine sokağa takılıp kalacağım. Yine çarşıya takılıp kalacağım.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 ...bu kadar sizi rahatsız edecekmiş. Siz dedin ki, ki... düz zanınızda... ...bu bülbülün son... ...bestesi olsun deyin isterseniz. Bağışlamanızı isteyeceğim. Gördüğünüz gibi... Baş yardım, Göz çıkardım. Sizi rencide ettim. Sizi rencide ettim.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 dissi yolda beni geriye çevirdim. Bu dayanamadım. Allah başıma taş diye korkuyorum. Geleyim. Hocam, Geleyim. Hocam, Geleyim geleyim geleyim geleyim ya bir süre daha başınızı kırayım bir süre geleyim ¡Gracias <risa> por ver el